Fatiha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahimdir. Ceza gününün malikidir. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız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 Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Gerçek şu ki, kafir olanları korkutsan da, korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için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 İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit, Biz hiç sefihlerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, Fakat bunu bilmezler. Müminlerle karşılaştıkları vakit, Biz de iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, ''Biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz.'' derler. Gerçekte Allah onlarla istihza eder de, azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti, kazançlı olmamış,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 Bu sebeple onlar geri dönemezler. Yahut onların durumu, gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar, yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla, parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.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 Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır. Onlar öyle fâsıklar ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip, hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve Yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar, gerçekten zarara uğrayanlardır. Siz cansızken, size can veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı.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 Allah da onlara, ''Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim.'' dedi. Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip, ''Eğer siz sözünüzde sadıksanız, şunların isimlerini bana bildirin.'' dedi. Melekler, ''Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz.'' Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin dediler. Ey Adem eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri bilirim ''Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim?'' dedi. Hani biz meleklere, ''Âdem'e secde edin'' demiştik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kâfirlerden oldu. Biz, ''Ey Adem, Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin.''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 Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. Elinizdekini tasdik edici olarak indirdiğime iman edin. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek,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 Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil, Sadece kendilerine kötülük ediyorlardı. Bu kasabaya girin. Orada bulunanlardan, Dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin. Girerken, Hıttâ, Ya Rabbi, bizi affet deyin ki, Sizin hatalarınızı bağışlayalım,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 Demiştik. Derhal on iki kaynak fışkırdı. Her bölük içeceği kaynağı bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için. Sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik. Hani siz, ey Musa, bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de, yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden,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 Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiler'den de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır.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 Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden, cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine, ''Aşağılık maymunlar olun'' dediklerimizi, elbette bilmektesiniz. Biz bunu, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, muttakiler içinde bir öğüt vesilesi kıldık. Musa kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de, bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim adımıza Rabbine dua etti, bize O'nun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa, Allah diyor ki, O ne yaşlı ne de körpe, İkisi arasında bir inek size emredileni hemen yapın dedi. Bu defa bizim için Rabbine dua etti bize onun rengini açıklasın dediler. O diyor ki sarı renkli parlak tüylü, bakanların içini açan bir inektir dedi. Bizim için Rabbine dua ette onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın.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 İşte şimdi gerçeği anlattın dediler ve bunun üzerine kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Hadi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Şimdi, ey müminler! Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler de, iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi. İnananlarla karşılaştıklarında, İman ettik, derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakitse, Allah'ın size açtıklarını, Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? derler. Onlar bilmezler mi ki, Gizlediklerini de, açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki, Kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların. Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların.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 Cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Vaktiyle biz İsrail oğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış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 Andolsun biz Musaya Kitabı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da deliller verdik ve onu ruhul kudüsle destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız, kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi?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 Allah'ın laneti, böyle inkârcılara'dır. Allah'ın, kullarından dilediğine, peygamberlik ihsan etmesini, kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini inkar ederek, kendilerini harcamaları, ne kötü bir şeydir. Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca, kâfirler için, alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine, Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkâr ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Onlara, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz ver.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 kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki, eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Şayet iddia ettiğiniz gibi, ahiret yurdu, Allah katında diğer insanlara değil de, yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, hadi, ölümü temenni edin, de. Onlar,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 Cebrail ile ve Mikail ile düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kâfirlerin düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Allah tarafından kendilerine Yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Albukeyy Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı lakin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve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 hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, Şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin. umzurna deyin. Söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler de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 Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Yahudiler, Yahut Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin de. Bilakis. Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, O'nun ecri Rabbi katındadır. Öğleleri için ne bir korku vardır, Ne de üzüntü çekerler. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde, Yahudiler, Hıristiyanlar doğru yolda değillerdir, Dediler. Hıristiyanlar da, Yahudiler doğru yolda değillerdir, Dediler. Bilmeyenler de,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 Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde O'na sadece ''Ol'' der, O da hemen verir. Bilmeyenler dediler ki, ''Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet gelmeli değil miydi?'' Onlardan öncekiler de, işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere, ayetleri apaçık gösterdik. Doğrusu biz seni, hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen, cehennemliklerden sorumlu değilsin. Dinlerine uymadıkça, Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır de ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyuyacak olursan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkını gözeterek okurlar çünkü onlar O'na iman ederler. Ama her kim O'nu inkâr ederse, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın. Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez.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 Biz ancak ona teslim olmuşuzdur dediler. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki: Hayır biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi. Biz, Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece,